1143, numaralı konu, Hazreti Ali ve İbni Mesud'un öğleden önceki sünnete gösterdikleri ihtimam, evet, Hazreti Ali'yi gördüm, güneş göğün tam ortasından batıya doğru kayarken dört rekat uzun namaz kılardı, sonra, Hazreti Peygamberin bunları kıldığını gördüm, derdi.